Dolayısıyla sahabe e, dediğimiz bu grup e, yeknesak bir grup değil. Kendi aralarında ilimce, takvaca, faziletce e, bir hiyerarşi e, var sahabe arasında. Bu hiyerarşi nasıl olur? Bu konuda yazılmış kitaplar var. E, muhtelif hiyerarşiler var. Onlara ilişkin birkaç örnek seçimlerim size. Bir kısmı alınca sahabeyi beş tabakaya ayırmışlar. Demişler ki birincisi Bedir Savaşı'na katılanlar. İkincisi e, İslam oluşu, İslam'a girişi çok öncelere dayanan e, ve Habeşistan'a hizmet etmiş olanlar. Üçüncüsü Hendek Savaşı'na ve daha sonraki savaşlara iştirak etmiş olanlar. Dördüncüsü Mekke'nin petinde Müslüman olanlar. Beşincisi de Çuruklar. Böyle bir e, tabakalandırma yapıldı. Beşhur <gülüyor> hadis alemi El Hakimun Nisa Buri El Müstedrek sahibi sahabeyi 12 tabakaya ayırmış. Biraz daha detaylı bir tasnif yapmış. Diyor ki birinci tabaka Mekke'de Müslüman olanlar. Es-sabiqun el-evvelun. başında bunlar inanıyor. Hazreti Abu Bekir Hazreti Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali, Abdullah bin Mes'ud vesaire. Kaç kişi vardı Müslüman? nüfusları yani tam olarak şu rakamdı diyemiyoruz. Çünkü Mekke döneminde e, sürekli Müslüman olanlar artıyor. Abesistan'a gidenler var, burada kalanlar var. Tam nüfuslara, hakkında sayılar hakkında bir rakam bilmiyoruz. Ah belediye halkı. Göster. Hepsi var. katılmadı. Yani kadınlar var aralarında, yaşlılar var. Belediye 300 kişi kişi katılmış. Ha, Abesistan'da da belediye var. Tamam. İkinci tabaka Darun Nedve'de, e, Efendim, Darun Nedve de bulunanlar veya dar ve Nedve e, tarafından Müslümanlara baskı yapılmaya başladıktan sonra Müslüman olanlar. E, bunlar arasında kimler var? Sa'id bin Zeyd var, Sa'ad bin Ebi Vakkas var. Üçüncü tabaka Habeşistan'a hicret edenler. Efendim. Dördüncü tabaka, isimlerine örnekler de var burada, uzatmamak için zikretmiyorum. Dördüncü tabaka, e, Akabe Beyat'ında Efendimiz'e beyat ederler. Beşinci tabaka, ikinci Akabe Beyat'ında Efendimiz'e beyat ederler. Altıncı tabaka, ve Vesselam Efendimiz'in hicreti sürecinde, onlar da efendimizin ardından hicret edip Kuba'da ona yetişenler. Medine'ye girmeden önce ona yetişenler. 7. tabaka Bedir Bedirli 8. tabaka Bedir ve Hudeybiye arasından Medine'ye hicret edenler. 9. tabaka Rıdvan beyatında bulunanlar ki biliyorsunuz bunlar hakkında özel ayet var. Birazdan onu okuyacağım inşallah. 10. tabaka Hudeybiye ile Mekke'nin fethi arasında Müslüman olanlar. 11. tabaka Mekke'nin fethi günü Müslüman olanlar. 12. tabaka çocuklar. Meşhur eş Kelam alimi Ehl-i Sünnet'in büyük usulütti imamlarından Ebu Mansur Abdülkahir bin Tahir el-Bağdadi Rahimullah, biraz daha geniş bir e, tabakalandırma yapmış, tasnif tasnifi yapmış, orada 17 tabakaya ayırmış sahabeyi detaylarına girmeyecek. Demek ki fazilette sahabenin tamamı bir değil, e, İslam'a erken girenler, daha sonraki tabakalarda Bedir'de bulunanlar, diğerlerinden daha üstü. Bu şekilde bir tabakalandırma var. Dolayısıyla işte Hazreti Ali ile Hazreti Mali arasında bir savaş oldu. İkisi de sahabi. Ama sahabe olma vasfında ikisi de eşit mi? Hangisi daha eftar diye baktığımızda her bakımdan Hazreti Ali daha eftar. Yani hakkında özel Aleyhisselatü Vesselam kendimizin hadisleri var. İslam'a girişi çok erken, hizmetleri çok büyük vesaire. Dolayısıyla evet ikisi de sahabi ama e, fazilette aralarında farklı